Karga karga gak dedi. Çobanın biri kırda sürüsünü otlatıyormuş. Bir kartal önce sürünün üzerinde döne döne uçmaya başlamış, sonra birden yere inmiş, sürünün içinden küçük bir kuzuyu kaptığı gibi yine hızla havaya yükselmiş. Kartalın kuzuyu kaptığını görünce karga da aynı isteğe kapılmış. Ha? Kartallar yapar da ben yapamaz mıyım sanki? Ha? Kartaldan neyim eksik benim? Ben de kuşum, kanatsa kanat. Ve hemen kanatlarını açmış, kapmak için kocaman bir koçun sırtına konmuş. Ama tırnakları koçun kıvır kıvır tüylerine takılmış. Karga ne yaptı ne ettiyse kendini tüylerden kurtaramamış. Koçun üzerinde karganın çırpındığını gören çoban hemen koşmuş kargayı yakalamış. Tutup kanatlarının ucunu kesmiş. Akşam olunca sürüsünü toplayıp eve dönmüş. Çobanın çocukları babalarının elindeki kuşu görünce sormuşlar. Bu ne kuşu? Çoban yanıt vermiş. Bildiğim kadarıyla bu kuşa karga derler ama kendine soracak olursanız kartalım diye geçiniyor. İşte böyle. Kimi insanlar da böyledir. Boylarına, postlarına bakmadan kendilerinden çok güçlülere özenin derken hem emekleri boşa gider hem de gününç durma düşerler. Çektikleri acı da çabası.